Merkez eli yapmıştır. Mustağım dedi. Eliye beni çekin. Eliden merkez 75. merkez 30 ee, Sabaha %100. karşıydı. Çatallı bir yolu kesmişti polis. Çatalın bir yanı asfalt, bir yanı toprak. ...sabaha karşıydı... ...ayazdı... ...köy yolunu gözlüyordu polis... ...köy yolu toprak... ...Seydoğlu Ömer... ...1960 doğdu ...polis kesmiş sabaha karşı köy yolunu... ...ayazdı... ...üşüyordu polis Necdet... ...üstünde polis gocu... ...Seydoğlu Ömer'i tanımıyordu polis Necdet... ...tek düşündüğü... Zahralı çocuğu... Komiser gençti... İstanbul'u özlüyordu... Hasta anası onun yolunu... O ise... Seydoğlu Ömer'in geleceği toprak... Köy yolunu gözlüyordu... Aklı almıyordu Seydoğlu Ömer'i... İnsan sevdiğine kaçtı diye... Bacısını keser mi? Polislerin hepsi kendisinden yaşlıydı... Genç komiser... Hepsinden... Ağır başlıydı. Ekip odasında üşüyordu polisler. Üstlerinde polis kocuğu. Komiserin gözü köy yolunda birden fark etti gelen çocuğu. 7-8 yaşlarında görünüyordu. Ayakları çıplak, üstünde kısa kollu fenerbahçe forması. Gülüyordu polislere çocuk. Polislerin üstünde miflonlu kocuk. Genç komiser... Ekipten indi, ayazdı, sabaha karşıydı. Genç komiser çocuğa doğru yürüdü, çocuk gülüyordu. Elinde bir şey vardı, onu yiyordu. Üç beş adım kala çocukla arasında komiser durdu. Genç komiser artık üşümüyordu. Çocuğun elinde çiğ bir patlıcan, yarısı yenilmiş. Komiserin gözleri dolu, yüzü gerilmiş. Çocuk Gülüyordu kirli güzel yüzüyle. Komser İstanbul'u düşündü çocuğun gözüyle. Yedi sekiz değilmiş çocuk, on birini bitirmiş. Altı kardeşin üçüncüsü kendisi. Kızları da sayarsa dokuz kardeşmiş hepsi. Yolda bulmuş patlıcanı, bir de acı biber olsaymış. Komserin gözleri dolu, hüngür hüngür ağlarmış. Eğer polislerden utanmazaymış. Polis Necdet fark etti komiserin çocuğa para uzattığını. Ve çocuğun üzülerek patlıcanı yere attığını. Çocuk uzaklaşırken genç komiser sigara yaktı. Usulca gözlerini silerken koşan çocuğa baktı. Seydoğlu Ömer'i unutmuştu genç komiser. Çiğ patlıcan yiyorsa elbet insan insanı keser. Ekibe geri dönünce soğuğu fark etti birden. Çocuk gizlice geldi, patlıcanı aldı.